İstifardan yüz çevirdiler. Hadis 1536. Aİşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, ey Allah'ın Rasulu, Ebu Süfyan çok cimri bir adam. Bana ve çocuğuma yetecek derecede bir şey vermiyor.